Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve ve Ve ve min Men illallah ve Resul'a. Ama Ba'd Feya ibadallah İttekullah ve eti'uh İnne Allahe ma'allezine attekav ve lezinehum muhsinuhun Ka'lallahu te'alâ azze ve zel fi kitâbihil kerîm Euzü billâhi meneşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Ela inne evliya allâhi lâ kaufun aleyhim ve lâ hum yahzenûn اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Sadakallâhul-Azîm Yunus Suresi 62 ve 63. ayetlerde Cenab-ı Hak maal olarak dikkat edin Allah'ın dostlarına onun velilerine korku ve üzüntü yoktur. Onlar iman eden ve şirkten büyük günahlardan sakınan takva sahibi olan, sorumluluk bilincine malik olan insanlardır. Buyuruyor. Korku ve üzüntü olmaması. İnsanların gereksiz Allah korkusu dışında korku taşımamamaları, taşımamaları ve Gereksiz stres, bunalım, üzüntü gibi psikolojik sıkıntılardan uzak olmaları Allah'la yakın olmalarıyla yakından alakalıdır. Allah'la ne kadar dostluk ilişkisi içinde olursak, bağımız O'nunla ne kadar güçlü olursa, gönlümüz, kalbimiz de o kadar mutmeyin olacak, huzur içerisinde Dünyada da güzellikler, ahirette de güzellikler yaşayarak mutlu bir hayatı Allah lütfetmiş olacak. Bugün Ramazan'ın 28'i, yarın 29'u, 30'u olur mu olmaz mı onu gökteki Hilal'a soracağız. Yarın akşam Hilal'a bakılacak. Eğer hilal gözükürse pazar günü bayram gözükmezse pazar günü Ramazan'ı 30'a tamamlayacağız. Ona göre de bayram namazını pazar sabahı veya pazartesi sabahı eda edeceğiz. Bayramlar vesilesiyle bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Tabii henüz bayrama ulaşmadığımız için bu bir bayram hutbesi değil, bayrama hazırlık hutbesi şeklinde ele alınsın. Bayramlar Peygamberimizin ifade ettiği gibi yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Yeme içme günleri ve sevinç günleri olduğu için o günlerde oruç tutulmaz. Allah'ın ikramlarına sevinme gibi bir lütfuna itiraz edilmiş olmamalıdır. İslam kendi toplumunu huzur ve sevincin zirvelerine tırmandıran böyle özel günler ihdas etmiş ve insanların sadece bireysel olarak sevinmeleriyle yetinmelerini istememiş, aynı zamanda fakirleri sevindirecek zekat, sadakayı fıtrak gibi kurbanda et dağıtma gibi ve küsleri barıştırma, büyüklerin ayağına gidip onların gönlünü alma, diğer insanları, özellikle çocukları sevindirme gibi sevinci, neşeyi topluma yaymayı da öne çıkartmıştır. İşte bu özelliklerin arkasında bizim yer yer dünyevi meşgalelerle gerilen psikolojimizi düzeltmek, asılan suratımızı yeniden güler hale getirmek, başkalarını güldürürken kendimizin de sevinebileceği bir atmosferi yakalamak, dinin bu emirleri yerine getirmede önemli hikmetlerindendir. Nedense Aşırı eleştirici olduk. Bir şeyi kolay kolay beğenmeyecek hale geldik. Her şeyin kusurunu öne çıkartan ve takdir hislerimizi hemen hiç kimseye arz etmeyen, kolay teşekkür etmeyen, özür dilemeyen bir duruma geldik. Mümin olsun veya mümin olmasın, insanları çok rahat rencide edebilecek, uzumuzu çok rahat, nefretimizi çok rahat dışa taşıyabilecek ve geçim konusunda zorlanacak durumları yaşıyoruz. İşte bayram vesilesiyle bayram öncesi bayramların getirdiği ufuktan yola çıkarak psikolojimizi düzeltmenin yollarına gitmemiz dinin tavsiyeleri arasındadır. Bakın Kur'an-ı Kerim Elhamdülillah'la başlıyor. Şükrederek, hamd ederek, nimetleri fark ederek, bu nimetleri veren Rabbimize teşekkürlerimizi arz ederek başlıyor. Dolayısıyla hamd edecek, şükredecek, nice nimetlerle muhatap olduğumuzu idrak etmeliyiz. Allah bizi insan olarak değil de bir taş olarak, bir ot olarak da yaratabilirdi. Ya da e, nice e, yarattığı insanların durumu gibi bizi çok zor şartlarla imtihan edebilirdi. Elimiz ayağımız olmayabilir, gözümüz kör, dilimiz konuşmayan, kulağımız işitmeyen halde yaratılabilirdik. Veya bunlardan daha farklı bir problem olarak bir fuhuş bataklığının arasında anamızın ahlaksız, babamızın dinsiz olduğu çok çirkin şartlarla hayata atıldığımız durumlar olabilirdi. Bundan çok daha problemli olarak dinsiz, imansız, ahlaksız, vicdansız bir şekilde hayat sürebilirdik. Allah. Hamdolsun el ayak, dil dudak, göz kulak verdi ve bizi her şeyden önce müminlerden eyledi. Bütün bu nimetlere şükredilmez de ya ne yapılır? Olayların hep olumsuz taraflarına odaklanıyoruz. Şikayetlerin biri bini bir para şeklinde herkes herkesten şikayetçi. ama Şükreden bir kul olmaya gayret etmiyoruz, nimetleri fark etmiyoruz. Hani gül bahçesine girsek, koca koca gülleri değil de küçücük dikenleri önce görmüş olacağız. Niye bu güllerin dikeni var diye şikayete başlayacağız. Yani bu dikenli bir odun parçasında Allah ne güzel gül bitirdi demek varken tersine odaklanacağız. Bir kimsenin yanlışına dikkat çekerken o kimseye düşmanmış gibi öyle bir izlenim vermek, bana buz ediyor, bana kızıyor gibi, tavır alıyor gibi onun hissedeceği bir davranış sergilemek ya da bir kötülüğü kötü bir usulle, üslupla güya düzeltmeye kalkmak hani kaş yaparken göz çıkarmaya benziyor. Niyetimizin iyi olması güzelliğimizin eksik olmasını telafi etmez. İyi niyetlerle iyi şeylerin yapılması lazım. İyi niyetler günah olan fesat olan hususu helallaştırmaz, mübahlaştırmaz. Evet Ameline kızmak ayrı bir şeydir. Kişinin kendisine kızmak ayrı bir şeydir. Biz bir kafirin bile cehenneme gitmesinden memnuniyet duymayız. İsteriz ki o hidayete ersin ve Allah'ın cennetine o da nail olsun. Onu kurtarmak isteriz. Bir tekme de biz atalım, cehenneme doğru yuvarlansın gitsin demeyiz. Elinden tutulabilecek bir durum varsa, o uçuruma düşmeden onu kurtarmaya çalışırız. Yani onu aslında insan olarak sevdiğimizi gösteririz. Onun için mümin olmasını ısrarla tavsiye ederiz. Kötü ahlakı varsa değiştirmeye gayret ederiz. Neden dolayı? Onun cehenneme gitmesine rıza göstermediğimizden, onu aslında sevdiğimizden dolayı. Ama bunu karşımızdakine hissettiremediğimiz durumda, kendimizi ona düşmanmış gibi lanse ettiğimizde, hatlar geriliyor, alıcılarını kapatıyor, iş tartışmaya, kavgaya bina ediliyor. İnsan olarak Allah hepimizin idrakini, beğenilerini, anlayışlarını farklı farklı kılmış. Allah'ın sanatı öyle güzeldir ki, bir yarattığının aynısını bir daha yaratmayı kendi sanatına uygun görmez. Fabrikadan çıkan otomobiller hep aynıdır. Aynı model arabalar. Darphaneden basılan paraların arasında bir fark gözetemezsiniz. Aynı rakam yazan paralar hep birbirleriyle eşittir. Ama Allah'ın yarattığı hiçbir varlık aynısı değildir. Dünyada Aynı olan iki tane yaprak bulamazsınız. İki kar kristalini eşit olarak göremezsiniz. Hiçbir insanın da yüz tipi, parmak ucu, göz rengi, kokusu ve daha nice özellikleri ve ondan da önemlisi huyları, karakterleri, iç dünyası, beğenileri, zevkleri birbirinin aynısı değildir. O yüzden farklılığımız olsun. Allah öyle yaratmış. Biz istiyoruz ki aynı kelimelerle konuşsun. Bizim istediğimiz cevabı versin aynı kelimelerle. Aynı düşünsün, aynı hesaplasın, aynı değerlendirsin. Buna hakkımız yok. Yani toleransımızı, müsamahımızı özellikle Müslüman kardeşlerimize karşı kaybetmenin ızdırabını yaşıyoruz. Vahdet, herkesin benim gibi olmasını istemek değildir. Farklılıklara rağmen ana esaslar üzerinde birleşebilmek demektir. Bu özelliği kaybettik. Ya benimsin, ya düşmanımsın. Ya bendensin, ya tümüyle düşmanlardansın. Diyen bir anlayışa gittik. İhtilaflar rahmete dönüşebileceği halde biz onları tefrika haline getirdik, fırkalaştık ve hatta çirkin bir şekilde benim gibi düşünmediğinden tevhid ehli de olsa başkasını tekfir edebilecek seviyesizliğe maalesef gittik. Böyle bir dünyada huzur olmaz. Ölçüler karıştı, hissiyatlar, efendim arzular, dini ölçüler gibi oldu ve huzurun yerini kavgalar, tartışmalar, sürtüşmeler kapladı. Böyle bir ortamda Allah'ın rahmeti gelir mi? Ve hiçbir cemaate, hiçbir gruba ilahi rahmet tecelli etmiyor. Ne, yap ne yapmamız lazım? Bir tüccarın veya içimizde tüccar varsa mümin kafir gözetmeden ona insani muamele yapması sırf ticaret amaçlı olarak veya akraba eş dost ilişkisinde insani ilişkilere riayet ettiği kadar bir mümin kardeşini sevemiyorsa ona gönülden davranamıyorsa kalbinde ciddi manada problemler vardır. Hamd etmenin bir özelliği daha önce de söylemişimdir. Yüzümüze tebessümü getirebilmektir. Başkaları bizim huzurlu, mutlu olduğumuzu en güzel bir düşünceye, en güzel bir dine sahip olduğumuzu yüzümüze bakarak anlayabilmeli. Yüzümüz gülmeli. Huzurlu ve mutlu olduğumuzu eğer öyle isek öyle bir inanca, öyle bir nizama sahip olduğumuzu davranış dilimizle insanlara duyurabilmeliyiz. Ağız dilimizle dini çok net ve herkese davet edemiyorsak yüzümüzün diliyle, huzurlu ve mutlu halimizle insanlara dinimizi tebliğ edebilmeliyiz. Ama Bizim de iç dünyamız karmaşalarla dolu ki yüzümüze tebessüm kolay kolay yerleşmiyor. Zaman zaman sahte, sanal, yapay bir şekilde sırıtır gibi tebessüm edip geçiyoruz. Gönülden bir mümine nasıl davranmamız gerektiğini tatlı dilimizle, güler yüzümüzle gösteremiyoruz. 5-10 dakika rahat konuştuktan sonra ille kavga edecek, tartışacak bir konu bulmaya gayret ediyoruz. İttifak ettiğimiz yönleri çok önemsemiyoruz. Hangi konuda problem taşırız onları öne çıkartıyoruz. Hele Facebook gibi, Twitter gibi bilgisayarın, Müslümanların ifsadına yönelik icat edilmese bile konum itibariyle bunu sağlayan, bunu amaçlayan yerlerinde İslam ahlakı, edebi, saygısı, sevgisi, müsamahası diye bir şeyi efendim büyüteçlerle arasanız bile kolay kolay bulamazsınız. Takma isimlerle insanlar habire birbirlerine giydiriyorlar. Evet. Hakaretler, sövmeler, tekfirler, dışlamalar... İslam bu değil. Hangi cemaate gidersen en doğru kendileri ve başka cemaatler de en kafirden daha beter problemlileri. Böyle İslam ahlakı, böyle kardeşlik olmaz. Evet, işte bir bayram daha geliyor. Ee, insanları sevmemiz mümin olanları tabii ki kastediyorum ee, onlara muhabbet duymamız küsleri barıştırmamız büyüklerin e, saygısı içerisinde onların gerekirse ellerini öpmemiz tokalaşmamız ee, bunun genel olarak bize kazandırmak durumunda olduğu hasletler var yani müminleri sevmek, onlarla iyi geçinmek, kardeşlerin arasını bulmak, küsleri barıştırmak, bizim de küslük gibi bir e, derdimizin olmayacağı e, bir tavrımız. Unutmayalım ki kardeşler, Allah için bir mümine güler yüz göstermemiz ciddi manada bize sevap getirir ve bir mümine hak etmediği halde surat asmamız vebal olarak bize yeter. Kul hakkına tecavüzdür. Bir asık surat, bir problemli bir yüz, hele sert bir dil, kaba bir davranış. Bunlara hakkımız yok. konuda nice ayetler var. Affetmeyle alakalı, yumuşak davranmayla alakalı, sabretmeyle alakalı, özellikle müminlerin birbirleriyle kardeşçe geçinmeleri, yalan söylememeleri, dedikodu etmemeleri, alay yapmamaları, istihza içinde olmamaları ve benzeri nice ahlaki emir ve tavsiyeler müminlerin kardeşliğiyle alakalı. Gelin bayram öncesi biraz yüzümüze tebessüm giydirelim. Şükreden bir dile, teşekkür eden bir anlayışa, insanları hor görmeyen bir yaklaşıma sahip olalım. Kibarlığı, nezaketi, zarafeti önce kendimizde uygulamaya gayret edelim. Hangi dili öğrenirseniz öğrenin, Yabancı dil veya kendi dilinizi önce kibar dili, nezaket dilini öğrenmeliyiz. Nice arkadaşlarımız vardır ki dostlarına teşekkür etmemiş, eşine hata yaptıysa özür dilememiş, çocuklarından efendim yer yer yanlış yaptıysa, sözünde durmadıysa ona karşı e, mahcubiyetini göstermemiş e, olan nice insanlarımız vardır. Çok mu zordur e, bir mümine karşı tebessüm etmek, bir eşimize karşı eline sağlık demek, efendim, e, candan e, samimi özelliklerimizi gösterebilmek? Bunlar kafirlere mi daha yakışır? Sosyete insanların özellikleri midir? ''Niye yozlaştık, niye kabalaştık, niye zarafeti terk ettik, niye şükretmeyen bir kul olduk?'' ''İnsanlara teşekkür etmeyen Rabbine de şükretmez'' der Allah Resulü bir hadisinde. Bu bir iç içedir. Dünyası güzel olmayanın ahireti de güzel olmaz. Başkalarına, insanlara merhamet etmeyene merhamet de edilmez. Siz yeryüzündekilerine merhametli olun ki, gökyüzündekiler yani melekler de size merhametli olsunlar. Dua etsinler. Siz bir kulun kusurunu örtün ki Allah da kusurların açılacağı zamanda sizin kusurlarınızı örtsün. Herkese rezil olmayasınız. O yüzden müminlerin kusurlarını ifşa etmek yerine biz onların kusurlarını görmezlikten gelmek, hüsnü zanla tevil etmek, gerçekten mümin olduğu müddetçe onların izzetini, onurunu, şerefini kendi izzetimiz gibi bilmek, yönüyle erdemli olmak durumundayız. Benim aleyhimde birisi bir şey söylediyse, ben de onun aleyhine faaliyet yapmak yerine ya Rabbi o kulunu affet diyebilsem ve kendim rahatlıkla affedebilsem ne kazanırım ne kaybederim. Bu olgunluğu göstermediğimiz için karşılıklı rekabetler, husumetler o bana şunu yaptı ben de ona bunu yapacağım diye onun yaptığı eğer kötülükse aynı kötülüğü bizim de yapmamızın Doğal olduğu gibi anlayışlar. Hatırlayalım Allah Resulü yüzünün kaşına üç tane öğüt yazmıştı, yazdırmıştı. Kendisi için. Her yüzüne baktığında onları hatırlıyordu. Onda ne yazıyordu? Vermeyene ver, gelmeyene git, haksızlık yapanı affet. Unutmayalım bu sözleri. Allah Resulü'nün kendine tavsiye ettiği bunlar ahlakın zirvelerindendir. Vermeyene ver. Gelmeyene git. Haksızlık yapanı affet. Tabi müminler için. Bu erdemlere sahip olalım. Bayramda fıtratlarını kaybetmeyen çocukların nasıl gönülden sevinç duymaları, bayram yapmaları söz konusuysa bizim de fıtratımıza sahip olarak bizim de sevinmemiz, ümmetin bunca kanayan yarasına rağmen, Rabbimizin bayram diye sevinç günleri olarak bize nimet olarak sunduğu hususların bizim ihtiyacımız olduğunu yeniden idrak etmemiz ve ee, müminlerle kardeşliğimizi e, yeniden perçinlememiz icap ediyor. Evet. İçinizde dargın olanlar varsa bayram gelmeden bu hatadan dönsünler. Bir mümine üç günden fazla küs durmak caiz değil. Ben rahatlıkla sizin adınıza değilse de kendi adıma söyleyeyim. Hakaret eden tekfir eden, efendim iftira atan ne kadar mümin varsa hiçbirine en küçük çapta dargın değilim, buz etmiyorum hepsini affettim. Allah da onları affetsin. Dargın olsam ne kazanacağım? Buz etsem elime ne geçecek? Allah da onları affetsin. Ama bu davranışların yanlış olduğunu ee, onlar da inşallah e, anlarlar ve aynı anlayışı gösterirler. Evet. Ee, bir şair öyle demiş. Ee, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ama eleştirerek söyleyeyim. Habil'i Kabil'i melek olduğuna güç inandığım Azrail'i affettim. Demiş. Ee, tabii melek olduğuna niye güç inanacak? Ee, Habil'in ne suçu vardı da e, affedecek. Şair böyle der. Yani e, Müslüman olarak e, hiçbir kimseye kızmamak, e, herkesi rahat affedebilmek, kendimizi en son, en zor affedebilmek, e, bizim şiarımız olsun inşallah. E, kanayan bir sürü yaralarımız var. Ama buna rağmen huzurlu, gülen bir yüze de ihtiyacımız var. Allah Resulü onca dert, onca ümmetin ızdırabı, yer yer eziyetler, işkenceler, kafirlerin küfrüne, Medine'de münafıkların nifakına, onca savaşa, onca ailevi geçimsizlik vesaireye, zahmetlere, sıkıntılara rağmen onu anlatan bütün şemail kitapları, onu anlatan bütün asap, peygamberi asık suratlı, efendim kızan, sinirlenen, ona buna laf yetiştiren bir insan olarak söylemiyor. Devamlı tebessümünden bahsederler. Gülen yüzünden bahsederler, tatlı dilinden bahsederler. Ayşe annemiz diyor ki, Allah Resulü, hiçbir zaman, hiçbir kimseye hiçbir şekilde kızmadı. Onun kızdığı sadece Allah için idi. Kendi nefsi için hiç kimseye kızmadı. Biz de tam tersine. Allah için kızılacak yerde kızmıyoruz. Buğzumuzu İslam düşmanlarına göstermiyoruz. Tağutlara, zalimlere dişlerimizi gıcırdatmıyoruz. Ama Müslümanlar olunca iş, dostlarımız olunca kolay geçinemiyoruz. Evet, Resulullah gözlerinden yaşlar akıtırdı, üzülürdü. Ama insanların içinde değil. Gece Rabbi ile baş başa olduğu teheccüdlerde yapardı onu. İnsanlara karşı daima tebessümlü, güler yüzlü ve şaka sever. Nice insanlar, kadınla, çocukla, büyüklerle şakalaşır, tebessüm eder, hayata olumlu bakardı. Biz onun ihmal ettiğimiz bu sünnetlerini de yeniden icraata geçirelim. Biz neredeysek insanlar hoşlansın, huzur duysun, filan geldi oh desin. Teselli verilecekse teselli verelim. Derdini sorulacaksa derdini soralım. Gönlündeki kasaveti biz alalım. Yani filan geldi yine kavga başlayacak. Yine kim bilir ağzından köpükler saçarak neler diyecek demesin kimse. Bizim gelmemizle Resulullah'ın bir meclise geldiği gibi huzur ve mutluluk ortalığı kaplasın. Çok mu zor bunlar? Bu güzellikler bulaşıcıdır. Mümkün bir adım atın, gerisi diğer kardeşlerinize de bulaşacaktır. Ve zaten cemaat halinde olmak, bu güzellikleri birbirimize yaymak demektir. İnşallah kaybettiğimiz bu değerleri, şükreden dili, tebessüm eden bir yüzü hem Rabbimize karşı hem diğer insanlara karşı cimrilik yaparak e, göstermekten uzaklaşmayalım. Hepimizin birbirimize vereceği mutlaka olumlu şeyler vardır. Hiçbir şey veremeyen işte tatlı dilini, güler yüzünü göstererek karşısındakine huzur verir. E, bu anlayışlarla e, e, bayramınız şimdiden gerçek bayramlara ulaştıracak bizim karakterimizi, huylarımızı güzelleştirecek, kardeşliği ve sevinci paylaşacağımız güzellikleri inşallah bizim dünyamıza ve çevremize getirsin. Rabbim bizleri de bayramların yüzün dolu arka planlarını değerlendirdiğimiz gibi güzel taraflarını da e, uygulamayı nasip eylesin. E, tekrar edeyim. E, hilala bakarak e, Ramazanımızı başladığımız gibi hilala bakarak bayramımızı yerine getireceğiz. E, gönül istiyor ki karışıklık olmasın. E, Pazar günü bayram olsun da e, e, insanlar hangi gün namaz kılacağız e, diye tartışmaları bayrama da e, yöneltmesin. Evet, e, Rabbimizden her türlü hayırlar diliyor ve e, gerçek bayramlarımız olan Allah'a tümüyle yaklaşacağımız, dünyada da İslam'ın hakimiyetini görüp ahirette cennete ulaşacağımıza dair e, müjdeler aldığımız e, zamanları inşallah Rabbim hepimize göstersin. Ela inne ahsen el kelam ve eblean nizam kelamullahi melikil azizil allam. Kemakal Allahü tebaake ve taala fil kelam ve iza kuri el Kur'an. Fes temi ola ve ansıtu lalikum tuhramun. Az büllahi min şeytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna İslam. Sada